Hazırlayan ve sunanlar Ebru Dengiz ve Gökhan Yenileyen. Festival Günlüklerinden herkese merhaba. Ben Ebru Dengiz. Ben Gökhan Yenileyen. Bugün Festival Günlüklerinin açık radyodaki son programı. Dolayısıyla bugün bir yayın dönemi yaptığım yayın dönemi boyunca yaptığımız programların bir derlemesi, toplaması olsun. Ona uygun bir konu bulalım diye düşündük. Ve bugün Avrupa Festival ödüllerinden EFA Awards'dan bahsedeceğiz. EFA 14 Ocak tarihinde Hollanda'nın Groningen şehrinde yapılacak bir ödül töreniyle EFA'nın kategorilerindeki ödüller sahiplerini bulacaklar. Dolayısıyla program boyunca bu konuyu işliyor olacağız. Evet Gökhan. Evet 2009 yılından beri yapılan bir ödül töreni bu. Sadece Avrupa'da değil. İngiltere'deki e, festivaller için de ayrıca bir ödül yapıyorlar. E, Birçok dalda e, festivallere ödül veriliyor. Hepsi bir kafada toplanıp değil. Yani büyük festivaller, 40 bin üzeri festivaller, e, orta çaplı festivaller, kapalı alan festivalleri, e, line-up'lar e, gibi. Bu Tabii bunları seçerken bu kategorilere oy verdiğimiz zaman festivalleri tabii gidenler için gitmeyenler e, bir festivali tabii line-up'a bakıp biz de gerçi ona öyle oy verenler de var. Line-up'a bakıp yani ah tamam Rakver'in line up, iyi ben ödülümü tam oyumu ona verip deyip de hiç Rakver'in ne olduğunu bilmeden oy verenler de var gerçi ama e, normal onun görenler için aslında bu ödül e, sistemleri. Ee, ve bunun sonunda tabi bu seçimlerden, seçi e, derlenen oylardan iki tane de bir VIP bilet verme durumları var. Ee, bunun haricinde bir tane daha e, yine hediyeli durumları var. Bu... E, Anketi bitirdikten sonra, festivale seçtikten sonra bir seçenek daha çıkıyor. Yani festivalleri değerlendirme seçeneği. İşte içerideki yeşil durumu nasıldı? E, temizlik nasıldı? İçerideki e, alkol, yemek fiyatları nasıldı? Ve birçok sana sorular geliyor insanlara. E, bunun sonunda da e, tablet veriyorlar insanlara. E, tabii onun için de gitmek gerekiyor. Yani onu zaten onu hiç kestiremezler. Yani YouTube'dan bir festival izleyip de ben festivale gittim demek... Değişik bir şey yani. Bilemiyorum ama festival ödüllerine geldiğimiz zaman da böyle bir festivalcilere özel bir şey var. Festivalcilere önem veriyorlar. Sanatçılar kendileri değerlendiriyorlar. Festivallere oy veriyorlar. bunu herhalde Rockverter götürüyordur. Çünkü hiçbir festivalde duymadığım şeyi bir Lolla'da duydum. O da tabii Peri'nin şeyinden ötürü. Böregart burada yok ama Böregart'ta duyduk onu. Ama en çok Rock de duymuşu, kişi. Fink çıktı, Noel Gallagher çıktı, ee, Kesa Bey'in çıktı. Hepsinin birebir tek tek söylediklerinin ee, ortak noktası geldiğimiz Avrupa'daki en iyi festival ee, durumu vardı. Onların hepsi sanırım Rakverter'e veriyorlardır o oyu diye düşünüyorum. Hı hı. E, bu arada EFA'nın açıkladığı rakamlara göre mesela geçen yıl 1.2 milyon kişi oy kullanmış. Hemen hatırlatalım. 35 ülkeden 350'den fazla festivalin değerlendirildiği bir kategorileri vardı geçen yıl. Aslında bu yılda çok farklı değil ve bu halk oylaması işte bu 1.2 milyon kişinin verdiği oyların haricinde tabii ki sektörün önde gelen isimlerinden oluşturdukları bir jürileri var. Dolayısıyla halk oylaması ve jüri ortak çalışması sonucu bu festivaller belirleniyor. Şimdi kategorilerine bakacak olduğumuz zaman e, tabi her şeyden önce e, en büyük büyük çaplı festival yani 40 bin ve üzeri e, festivaller var. E, ve ikinci kategoride de e, orta çaplı festivaller var. E, bu orta çaplı festivallerde Sayıları işte 40.000'den daha az ama 10.000'den daha fazla yani 10.000 ile 39.999 diyelim. Ve ufak festival ödülü var. Bu da 10.000'in 10 10 altındaki ölçekli festivaller için. Bu üç kategori tabii büyük, orta ve küçüğün yanı sıra en iyi yeni festival ve en iyi kapalı alan festivali. Çünkü festival dendiğinde tabi Avrupalılar açık alanı anlıyorlar. Dolayısıyla temel festivallere verdikleri ilk şeyler beş kategori diyebiliriz. Bu arada hemen hatırlatayım. 14 Ocak'ta Groningen'de yapılacak demiştik. Tabi bu seremonide basının da festival organizatörlerinin de katıldığı bir, böyle bir balo havasında geçiyor. Orada da çeşitli sanatçılar sahne alıyor. Bu sene mesela İngiltere'den Jack Garrett var, Danimarka'dan Mo var, Norveç'ten Aurora var, ee, yine İngiltere'den Ben Chalice and the Illegal Terms var. Ki gecenin sunucusu yine Ben Chalice olacak. Ee, o açıdan da güzel yani hem ödül töreni var hem de müzikler ve e, isimler sahne oluyor. Güzel de isimler sahne alıyor festival ruhu bir şekilde devam ediyor diyebiliriz. Bence kategorilere geçebiliriz. Değerlendirmeler yapabiliriz. Bu yıl gördüklerimizden ve baktıklarımızdan bu yıl en iyi büyük festival ödüllerinde Primavera'yı görüyoruz. İspanya'dan bu kategoride adaylardan. Lolla Paloza Berlin'i e görüyoruz. Bu yıl gittiğimiz festivali. Pink Pop var. Okay, Pink Pop inanılmaz e, büyük bir festival. Bunu zaten kanıtlamış yıllarca. Puckle Pop'u görüyoruz. Rosskilt var. E, Ziget var bu yıl gittiklerimizden. Gittiklerimizden Woodstock e, girdi bu yıl Polonya'dan, e, eski tabii Woodstock'la karıştırılmasın. Lowlands var, e, bu bir ara Ziget'le bizim karşılaştırdığımız aslında. Aslında daha iyi ama gidip görmek dediğimiz Lowlands etkinlikler açısından sadece müzik olmadığı için. ya Bu kategoriye baktığımda, e, opener de var e, Polonya'dan. Hepsini tek tek sayamayız. Bayağı bir insanlar girdikleri zaman oradaki bütün festivalleri görebilirler benim değerlendirmem bu yıl neler yaşadık Üçünü gördük Lolla Palozas'ını gördük Zigetini gördük ve rakvererini gördük. Hepsine çok övdüğümüz noktaları var Eleştirdiğimiz noktaları var. Genel olarak şimdi bakarak yorumladığım zaman benim yani kendi kararım ve kendi düşüncem Bence bu yılın en iyi en büyük festivali rak Bunu söylememin sebebi genele vurduğumda yemek standlarının çok rahat olmasından ötürü söylüyorum. Sadece bu arada onu da eklemek isteyelim. Bunlar değerlendirilirken sadece line-up'la değerlendirilmiyor. Onu bizim bütün programlarda söylediğimiz etkenler var festivali seçmek yani en iyisini belirlerken ortamlarıydı, şuydu, buydu, tuvalet temizliğiydi, yemekleriydi ve birçok etken işte. Bunlara baktığım zaman Rockverter diyorum. Rockverter'de neleri eleştirmiştik? Otoparkı eleştirmiştik. İçerideki kalabalığı biraz da eleştirmiştik. Ama geneline baktığında Rockverter neden iyi dediğimde Rockverter'in bir kez kamp alanı çok güzel. Çimlerde. insanları hiç saptırmayacak bir şekilde bir kamp alanı düzenlediler Rockverter. Herkesin yeri belliydi. Otopark kısmı yani anlayabiliyorum ama o kısmı evet düzeltmeleri gerekiyor. Bunu Rakverter'i seçerken burada ben ee, bu hatayı da gözden kaçırmıyorum. Veyahut da Lolla Paloza'nın iki kendilerini kabul ettiği yemek statları problemi vardı. Ama şimdi Ziget baktığım zaman Ziget'tim ee, her şey çok güzel gözüküyordu. Ama Ziget'te şu işte kamp alanları ki bir, bir bir kişinin ölmesinden bahsedecek biraz bahsetmiştik yani o birçok puan kırdırdı bizden sonrısının sonrasında ziketin yaptığı açıklamaydı ve kamp yapan çocukların normalde kamp yaptıkları yerleri gördük yani bir alan çizmişler. Bunu işte rakverter çok güzel çitlerle örtmüşler. Kamp alanı burasıdır. Başka bir yere kamp yapılmasını çok güzel. Orada da bir sürü alanlar vardı ama insanlara izin verilmedi. Görevlilerin hepsi yerindeydi. İşte Ziget'in buradan öğrenmesi gereken şeyler çok fazla. Ee, bu sebeple benim en iyi bu yılın en büyük festivali Rockverter. line Lineup denince de zaten Ziget'in hiçbir zaman Rakverter'in yanına yaklaşamadı. Lineup olarak da baktığımız zaman işte bu yıl iptal olmasa Full Fighters sahne alacaktı ama Mios ve Kasabiyana üst üste çıkarmış. Noel Gallagher'ı çıkarmış. Eee yani alternatif sahnelerinde baktığında Elbow yani alternatif sahneye koymuş. Patti Smith'i alternatif sahneye koymuş. Damien Rice alternatif sahneye koymuş. Ziget'in mesela öyle alternatif baktığımızda bir paloma feyit diyebiliriz belki. Yani çok çok büyük isimlere girdiğimizde Interpol sadece ee, eskilerden günümüze geldiğimiz tamam mesela Elbow her zaman e, yeni bir yetenek değil. Elbow çok eski bir grup ve alternatifin eti aynı. Damien Rice keza öyle, Patti Smith öyle. Lineup konusunda da Rockwerter ağırlıktı. Bunun haricinde bu ödülü vermemin, yani Rockwerter'i seçmemin bir diğer sebebi de güvenlik görevlilerinin ne kadar çok in insani, kibar, çok sevecen yaklaşması, insanlara sert davranmaması, zigeti bir puan da oradan kırdım. Yani güvenlik görevlileri ki biz bunu daha önce de demiştim, uyarmıştım. Seneyi de düzeleceğini zannetmediğim için... ...Sene'yi de aynı sebeple zaten Ziget'e bu oyumu vermem. Ziget artık bundan sonra oy mu verir miyim onu da bilmiyorum açıkçası. Çünkü düzelteceklerini zannetmiyorum. Ziget'in öyle bir huyu var çünkü yani düzeltmiyorlar hiçbir şeyi. Eleştiriyi de kabul etmiyorlar, alıyorlar ama... E, ...basın kısmında Rockwerter çok nette. Yani hiçbir türlü biz fotoğraf vermeyiz, e, kamera vermeyiz. Bizim kendi prodüksiyon production ekibimiz var... Yani geleceksiniz gelip yazarsınız sadece ee, yorumunu yaptılar. Röportajları kendiniz ayarlarsınız yorum yaptılar. Ee, mesela zigette böyle değil. zigete başvuruyorsunuz. Onlar ilgileneceklerini söylüyorlar. Tam tersi bir durum oluyor. İki bir tek fotoğraf konusu belki iyi olabilir. Ama basın ofisinin bu kadar net çalışması. Lolla'da da biliyorsun öyleydi. Daha iyiydi. Bu yüzden benim oyun Rockverter'ı e, en, en iyisi. Ee, zaten basın konusunda bir ödül kategorisi yok aslında EFA'da ama olsaydı kesinlikle oyumuz herhalde Lola Paloza Berlin'e giderdi. Yani e, o, o süreci bir bütün olarak değerlendirmek gerekiyor. Sonuçta biz Açık Radyo Festival günlükleri olarak başvurduğumuzda bize en baştan ilgilenmeleri, festival alanında basına ayrılan bölüm, basın çalışanlarının rahatlığının ve her türlü konforunun sakin sessiz bir alan yaratılması onlara yiyecek içecek verilmesi vesaire. Öncesinde sonrasında fotoğraf bitlerinde her yerde çok, ...saygıyla bize davrandılar... ...dolayısıyla hani ne Rakverter... ...ne Ziget basın konusunda... ...benim oyum kesinlikle Lolla'ya... ...keşke öyle bir kategori olsaydı... ...evet programı yarıladık Gökhan... ...istersen birazcık daha... ...gaza basalım, biraz daha hızlı gidelim... Ee, ...orta çaplı festivaller var... ...ben şöyle bir kategorilerden... ...genel olarak devam etmek istiyorum... Ee, ufak festival ve yeni festival ve kapalı alan festival festivali dışında en iyi line-up ödülü var. Ee, ve yılın headlinerı var. Ve yılın yeni çıkan sanatçısı var. Biraz bunlardan bahsedelim. Ee, bu yılın en iyi line-up'ı benim için Pink Pop ve Rock Verter e, yarışırdı. Zaten ikisi de varlar. Ziget ee, var. Lolla Paloza var. Lolla Paloza da aslında çok iyi bir line-uptı ama Pink Pop ve Rockwerter'e baktım. Rockwerter e, bambaşka bir line-up çıkardı. Yani Full Fighters'ı da <gülüyor> olsaydı iyice e, uçacaklardı bence. Mesela Ziget'e hiç e, böylesini görmedik. Alt isimlere girdiğimizde bile yani e, inanılmaz isimler sahne aldı. E, Ziget'te onları da görmedik mesela. Böragard biraz belki olabilir ama e, bu konuda benim kesinlikle tercihim. Ve yine kararım. Rock verter. yani e, pink popla dediğim gibi yarışırlar ama. Ee, yani Böregard gibi kıyıda köşede, bize göre kıyıda köşede kalmış bir festivalde bile biz Sting'i gördük. Lenny Kravitz'i gördük. Johnny Marr'ı gördük. Yani efsane bir isim. Ee, bunun yanında işte Benjamin Clementine, Asafa Vidana, Florence'ı Gördük de gördük. Dolayısıyla hani Avrupa'nın göbeğindeki bir festivalin çok daha enteresan isimlerle. Evet, Brabe Williams harikaydı. Evet, Kessabiyen güzeldi. Ki sonradan konuştuk. Rakverter performansı bambaşkaydı Kessabiyen'in. Ee, ama bilmiyorum birazcık daha beklenti artıyor. Yani Böregard Bu Budapest'te nere oluyorsunuz? Ve orada bir adım öne geçilmesi isteniyor. Peki, Headliner ee, orada şöyle bir durum da var. Şimdi senin festivaline 400 binin üzerinde insan geliyor. Rakvere'te e gelen ise e, 120 bin kişi geliyor. Şimdi mutlu bir 120 bin kişinin ayrılmasıyla. ...bana göre kısmen mutlu 400.000 kişinin ayrılması arasında çok büyük bir fark var. Yani o 120.000-400.000'den bin, kat ve kat daha büyük. Çünkü her anlamda çok mutlu çıkıyorsunuz. Biz mesela Rockwarty'le konuşurken hep bunu söyledik. Evet Rockwarty'le ile yetiştiriyoruz. Ama line-up konusunda en ufak bir şey söyleyemeyiz. Performanslar inanılmazdı. Çünkü nasıl bir karşılama varsa o zaman da demiş ...ne yapıyorsunuz lan içeride diye. <gülüyor> Çıkan herkes çok mutlu konuşuyordu. Yani... İşte dedik sanatçıların çoğu bence rakverte verecek çünkü çok mutlu çıkıyorlardı öyle bir karşılama e, sebebinden dolayı Headliner'a gelince bence bu illu fighters olacaktı yalnız çok o şanssızlık yani tekrar tekrar geçmiş olsun yani dev gralla e, götürecekken olmadı bir türlü Robbie ile Mios çık Kışır diyenler var. Zigeçler tabii ki de Robbie'yi katacak ve Muse'u çıkaramayan diğer festivallerin ve Robbie'ye yer verenlerin hepsi Robbie için saldıracak ama bizce tabii ki de bu yılın en iyi headlinerı Muse. Yani inanılmazdı. Yani stadyum konserinin birebir best of bu arada tadında. Yani yeni albümler şunlar şarkılardan değil. Gayet best of tadında. Plagın Baby'ler, ee, his seryalar ve her türlü şarkılarına gider, her, her albümden şarkılara girdiler ve bu yüzden tabii ki de Mews her duyduğumuzda Lolla Paloza'da da çok inanılmaz bize keyif verdi. Rockverter'de zaten kopardı ve kuşkusuz o ödülü Mews hak ediyor diye düşünüyorum. Yeni yeteneklere bakınca Doğat'ın olmasını isterdim ben bu listede. Yani Doğat'ın çok güzel olurdu da. Ee, bu yıla baktığımda çok güzel isimler var. Yani çıkacak isimlerde de var. Ödül Treni'nde yer alacak. Jack Garrett mesela var. Jack Garrett'a verilecek mi aslında diye düşünüyorum. Çünkü bu ee, kategoride yer alanlardan bir tek sahne alan Jack Garrett. Sanki Jack Garrett alacak gibi geliyor. Yani benim tercihim Hozier. Yani Hozier bence bu yılın yeni yeteneklerinden biriydi. Ee, Wolf Alice biraz zorlar ama tabi bunların yanında James Bay var. Ee, o da harika bir isimdi. Yani Jack Garrett'la James Bay kapışabilir. Hozier var. Çok ilginç bir e, kategori bu. Ee, dediğim gibi ama sanki gönlüm Hozier dese de sahne aldığı için bir ön hazırlık orada aslında cevabını vermiş yani Türk düşüncesiyle cekyaret aldı falan mı desek bilemedim. Yani belki Efanın kendi favorisi cekyaret olabilir o yüzden seramonda değer vermiş olabilirler ama e, kesinlikle bence de hozier yani Rakverter'de ana sahnede o performansını dinledikten sonra e, tabi. Ben eğer bu listede yani Hozier, Bayecek Jared James Bay, Kate Tempest, Royal Blood, Run The Jewels, Wolf Alice years and years'ın olduğu bu listede bu küçük kategoride Dot'unu görseydim Hozier falan gözüm görevdi. Onu da çok açık söyleyeyim. Hem rapper bağında gördük, rapper past'ta gördük, sahnesinde gördük. Ee, onun dışında e, Ziggy'de gördük, Rock Werter'de gördük. Yani biz bayağı sanki Dot'la turne yaptık bu sene. İnanılmaz bir isim. Şarkıları çok güzel, ekibi çok güzel, kişiliği çok güzel, enerjisi çok güzel, müziği çok güzel. Dolayısıyla e, listede yok ama benim oyum Doğutuna <gülüyor> bu konuda. Evet. Ee, en yeni festival tabii ki de başında da söyledim. En yeni festivallerde kesinlikle Lolla Paloza bu işin en iyisiydi. Ee, bir festivalin işte bizim tabirimizde hep sevdiğimiz festivalin line up'u programı sahnesi dışında ne var yani bize ne sunabiliyorsun Fanfare çok güzel etkinlikleriyle e, Kissa Paloza, keza öyle oradaki etkinlikler çocukların oyunu işte çok anlattık bunları yani çok basit şeylerden ne güzel şeyler çıkardıklarını ee, tabii ki de Lolla Paloza. Yani Lolla Paloza çünkü bende şu bir etkiyi yarattı. Ben şeyi düşünüyorum şimdi. Lowlands nasıl acaba? Yani biz, biz Ziget'ten bir öteye gittiğimizde line-up dışında ne vardı? Lolla Paloza. O Lolla daha iyiymiş ya. Kafasına girdik. Çünkü Ziget'te gördüğümüz her şey Lolla Paloza'daymış aslında. Bunu gördük biraz da. Bilemiyorum hangi hangisinden aldı, nasıl yapıldı ama. Ee, Ziget'te benim daha önce gördüğüm şu sahneni çıkmadan önce... ...o Saat Kulesi'nin orada... ...oynanan, sergilenen oyunun aslında... ...Lolla Paloza'da gördüm. İşte... <gülüyor> ...içerideki araçların geçmesi... ...o dev araçların olması... ...işte insanlarla karışması filan... ...akşam şov yapmaları... ...bir tek bir akşam şovu yoktu. Ama gündüz o araçların yine gezmesi filan... ...yine Lolla Paloza'da gördüm. Yani ışık oyunları... ...çocukların tuvalet kağıdıyla... ...o kadar eğlenceli işler çıkarmaları... Yani akrobatik hareketler, fanfare'deki bir sürü oyun alanları geneline baktığımda Lollapalooza evet bu işin Piri. Piri yani dünyanın en iyi festivali denilmesinin ve bizim de dememizin bir sebebi var. Yani herkesin mutlaka bir gün bir Lollapalooza görmesi gerekiyor. Avrupa varken bence Berlin'e gitmeleri de daha mantıklı gibi gözüküyor. Kapalı festivale gelince benim favorim bu yıl Mayday. Kesinlikle bu ödülü hak eden de My ee, Kazanamazlarsa çok şaşırırım. Ee, burada showcase'lere yer verilmemiş. Yani e, Rapperband, e, Mama e, ve diğer e, Novel, Pırak gibi festivaller keşke olsaydı. E, Showcase'leri bilmiyorum yani onun belki başka bir şey. Belki onları yarıştırma dertleri de olmayabilir. E, kapalı alan festivallerinde de kesinlikle My Day bu yılın en iyisiydi. Showcase'ler biraz sanki böyle sektörün toplanma alanı gibi olduğu için onların arasında öyle bir yarışmayı uygun bulmamış olabilirler. Yoksa eminim düşünmüşlerdi. Ama Best Press Area diye bir bölüm kesinlikle talep ediyorum evet. kendilerinden. Ee, diğerlerine girdiğimizde kategorileri süremiz azalmışken evet. Best Small Festival var. Ee, en son onda da bu sefer İrlanda'dan ben bir tercih yapıyorum. Castle Paloza. Ee, gitmediğimiz ama e, çok bilgi aldığımız ve planlarımız zahine soktuğumuz bir festival ee, en küçüklerde de benim tercihim Castle Paloza'da olacak e, gitmedik ama bu konuda ben de sanırım oyumu A Summer's a verebilirdim. Almanya'da e, çok enteresan line-up olan, çok keyifli, çok konseptli bir festivaldi. Gerçekten e, burada da Castle Paloza ve A Summer's Tale, e, arasında bir oylarımız bölüşmüş olsun. E, bu arada hemen bahsedelim. Lolla Paloza'da tabii o güzel şeyleri videoya çekme imkanı da bulduk. E, çok da güzel bir e, video çıktı ortaya. Biraz ondan bahsedelim mi? E, tabii ki de. E, zaten artık hem programın hem de komple artık e, radyodaki yerimizin sonuna da geliyoruz. E, Lola Palozo videosu demişken Festival Soul TV adında artık biz e, devam edeceğiz. Festival günlükleri sadece bu dönemin değil bundan sonraki e, dönemlerde de Açık Radyo'da bizi yer almayacağız. Açık Radyo'da olmak çok güzeldi. Ama artık Festival Soul'da olacağız. Lolla Paloza videomuzu da hem web sayfamızda bulabilirler, hem YouTube kanalımızda bulabilirler. Diğer sosyal medyalarda Festival Sol TV diye aradıkları zaman bütün fotoğraflarımızı da festivallerde topladığımız, bugüne kadar konuştuğumuz bütün her şeyin ile Festival Sol TV'de bulabilirler. Ee, güzel bir dönem oldu aslında. Çok eğlenceli bir dönem oldu. Yani çoğu insanın yapamayacağı ve katkı almadan kendi cebinizden para harcayarak çoğu insan bizi çok şanslı zannediyor. Biz hem kendi paramızı harcayıp hem de çalıştık yani. Çok güzel bir yıl geçirdik o konuda. 5 tane çok güzel birbirinden güzel festivaller gördük. Rakverterizigeti, Børøgard Lollası, Rapperban'ın Güzel bir deneyimdi bizim için. Çok şey kattı. Daha gelecek bu yıl bunların devamı var. Önümüzdeki yakında devamı var. Ee, hatta belki EFA bile var. Yani gideceklerimiz anı arasında. Bütün yılın e, bitmemesi güzel bir şey. Hep söylediğimiz bir şeydi. Festivalleri takipte kalın bence. çünkü Kış festivalleri her zaman çok güzel oluyor. Önümüzdeki showcase'ler güzel oluyor. Bunu çok anlamayan kitleler var. Yaz festivalleri zannedenler var ama onlara çok takılmayın diyorum ben. Yani festivalleri mutlaka her dönemde takip edin diyorum. Festivalleri yakından takip eden ve bilen olarak, bilen birileri olarak kendi adıma en azından bunu söylüyorum. Çünkü kışın inanılmaz festivaller var. Evet onu hep söyledik biz de kışken dünyanın başka yerinde yaz tabii ki. Büyük festivaller de bitmiyor, showcase'ler de bitmiyor. Kayak, tatiliyle, e, tem, kayak tatili temalı festivaller de bitmiyor. Evet festival günlükleri bizim için bir e, tohumdu, bir düşünceydi. E, bizim festivaller olan sevgimiz ve ilgimizin sonucu e, program olarak ortaya çıktı. Şimdi e, çok daha global bir proje olan Festival Soul TV'de... E, Yayın hayatına diyelim devam edecek Farklı mecralardan ee, Büyük bir keyifti Festival günlüklerini yapmak benim için de ee, O yüzden müzikle kalın Festivallerle kalın Festival sol TV takip edin Festival günlüklerini de unutmayın diyoruz ee, Ben Ebru Dengiz Ben Gökhan Yenileye Hoşçakalın Hoşçakalın Festival günlükleri Down, down, down, down. Down, down, down. Come on. Dünya festivallerinden notlar ve karşılaştırmalar. Yeah. Hazırlayan ve sunanlar Ebru Dengiz ve Gökhan Yenileyen.